Birisi ne zamandan beri diyemez. Niye? Velayetri <gülüyor> aleyhi zamanın, ve la yetemekkenu bi mekanin. Allah azimü üzerine zaman cereyan etmez, hiçbir mekanda temekkün etmez. Cenab-ı Mevla bu şekilde inanmak. Vücut varlığı kıdem dediğine göre ezelidir.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 Demedi de Allah boşuna mı diyor bu? Allah'ın ayeti ben demiyorum ki. Ve <gülüyor> de kâle't-tisara. ne dedi? El Mesih ibnullah. Mesih Allah'ın oğludur dedi. Evet. Allah da ne diyor? Leqad keferellezine kâlu inna'llaha huvel mesih ibn meryem. İsa, Meryem'in oğlu İsa, Allah'ın oğlu diyenler veya ona ilah diyenler kafir oldu, andolsun olsun ki yemin ederek söylüyor. Evet. Ne gad keferellezine gâlu innellâhe sâlis-ü Allah uçun üçün üçüncüsü diyenler de kafir oldu diyor. Bunlar diyorlar. Baba, evlat, ruhul kudus, uç uknumden ibarettir diyorlar. O bakımdan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 Teneffüs mu ettin, oksijen mi aldın, nasıl oldu da bu dokuz ay gibi bir uzun zaman yaşadın sonra adam olarak dünyaya geldin, efendim buyudun, okudun, şimdi Mevla'nın efendim tahlil edip zamana göre yorumlama bahanesiyle inkar ediyorsun. Bu yorum değil, bu tefsir değil, bu teghirdir. Efendim bu Allah'ın ahkamini iptaldir. Şerlerinden Allah muhafaza eylesin. Evet. Ve men azlamu mimme iftirarallahi'l kezip. Allah'a yalanı iftira edenden daha büyük zalim kim olabilirdir Allah? Yani yok öyle bir zalim. Ev yahut kezzebe bir ayati. Allah'a yalan iftira atmıyor ama Allah'ın ayetini tekzip ediyor. Böyle değil diyor. İnnehul laifluhu'z zalimun. Allah celle celalü böyle zalimleri iflah etmez. Başka bir ayette feveylul lillezine yektubunel er kitabe bi eydihim. O kimselere yazık ki elleriyle kitap yazarlar Kur'an yani kitap yazarlar. Sonbu ondan sonra yakulur da haza min indillâh.